Bismillahirrahmanirrahim Maide Suresi 59 60 61, 62 ve 63. ayetler Peki Ey Ehli Kitap Bizden hoşlanmayışınız ancak Allah'a bize indirilene ve daha önce indirilenlere inanmamız inanmamanızdan ve sizin bir çoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandır. De ki Allah katında bundan daha kötü bir cezanın bulunduğunu size haber vereyim mi? O kimse ki Allah ona lanet etmiş, aleyhine gazap etmiş ve onlardan maymunlar, domuzlar ve tağuta kullar kılmıştır. İşte onlar yer bakımından en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Bu ayete dikkat edin şimdi gelene. Size geldiklerinde iman ettik derler. Halbuki onlar küfür ile girmişler ve onlar yine onunla çıkmışlardır. Ve Allah gizlemekte olduklarını çok iyi bilir. Bazı müfessirler onlar senin yanına kafir olarak gelip kafir olarak çıkmışlardır ama sana geldiklerinde iman ettiklerler diye burayı tercüme etmiştir. 62 Onlardan birçoğunu görürsün ki günaha, haksızlığa ve haram yemeye koşuşurlar. İşledikleri şey gerçekten de kötüdür. Rabba kul olanlar ve bilginler onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçilmeye çalışmalı değiller miydi? yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü. Evet. Burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala, dikkat ederseniz kardeşlerim, kafirlerin Müslümanlardan neden hoşlanmadıklarını anlatıyoruz. Ve diyor ki, Ey Muhammed, sizin dininizi alay ve eğlenceyi alan kitap ehli kimselere de ki, Ey ehli kitap, bizden hoşlanmayışımız, ancak Allah'a bize indirilen ve daha önce indirilenlere inanmamanızdan ve sizin bir çoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandır diyor. Bizim başkaca bir ayıbımız ve kınanacak noktamız yok. Bu dedikleriniz de ne ayıp ne de kınama nedeni. Evet buna benzer bir ifade de buluşta yer almış onları ateş azabına uğratmaları sadece göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve övülmeye layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandır, diyorum. Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette kardeşlerim, İbni Cemil sırf fakir olduğu için peygamberimizden hoşlanmazdı. Nihayet Allah onu zenginleştirdi. Ve sizin birçoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandır. Bu kısım Allah'a ve bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamanızdan cümlesinin üzerine matıftır. Yani biz hem buna hem de sizin birçoğunuzun hak ve doğru yoldan çıkmış fasıklar olduğumuza inandık demektir. Düşünebiliyor musunuz? Sırf Peygamber Aleyhisselam fakir diye geleni kabul etmiyor ve Mekke'de de aynı şeyi aleyhissalatü vesselam'a onların önde gelenleri demedi mi kardeşlerim şu fakirler senin meclisine geliyor bunları kov da işte biz seninle oturalım kalkalım seni kral yapalım zamanımızın en güzel kızlarını verelim sana yer yurt verelim Feraklıs'ın Ebu Sufyan'a sorduğu soruları yakaladınız mı ona kimler tabi oluyor fakirler. Azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Giren geri çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. İşte peygamberlerin daveti bu diyor. Evet. Peki Allah katında bundan daha kötü bir cezanın bulunduğunu size haber vereyim mi? Yani Allah katında kıyamet günü size bizimle ilgili tahminlerinizden daha kötü bir cezanın bulunduğunu haber vereyim mi? Bu ceza bu aşağılık sıfatla muttasif olanların cezasıdır ki Allah'ın rahmetinden uzak olup gazabına çarptırdığı kimselerle işlerinden domuzlar maymunlar kıldığı kimselerin cezasıdır. Nitekim bu daha önce Bakara suresinde geçti. Ayrıca Araf suresinde de geniş tafsilatıyla gelecek inşallah Rabbim ömür verirse. Evet. İbn-i Mesut'tan gelen Nakilde kardeşlerim o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'e maymun ve domuzlar Allah'ın tersdüz ettiği insanlar mı diye soruldu. Aleyhissalatü Vesselam, Allah nesil ve soylarının devam ettirdiği hiçbir kalma helak etmemiştir. Domuzlar ve hayvanlar bundan önceydi demiştir. Yani maymunlar ve domuzlar Yahudilerin neslinden midir diye sorunca o hayır Allah hiçbir kavmi lanetleyip veya tersüz edip de soylarını devam ettirmez. Bunlar başka bir yaratık idiler. Allah Yahudilerde tersüz etti demiştir. Yani onların bedenleri sadece o zamanın insanlarına has ondan sonra devam edici değil. Ama halen devam ettiğini söyleyen insanlar var. Ama sıfatları insan demek ki işleri onlara vermiş. Tabi artık o onların sorunu. Size geldiklerinde iman ettiklerler. Halbuki onlar küfür ile gelmiş, yine küfür ile dönmüşlerdir. Bu da münafıkların sıfatlarıdır, kafirlerin sıfatlarıdır. Onlar müminlere gösteriş yaparlar ve dıştan inanmış olduklarını söylerler, ama kalpleri küfür ile doludur. Senin yanına geldikleri zaman gönülleri küfürle dolu olarak girerler, sonra senin yanından ayrıldıkları zaman yine senden duydukları bilgiyle faydalanmamış ve içlerinde küfür saklı olarak dönerler. Onlara öğüt ve nasihatlar fayda vermez, küfür saklı dönerler diyor. Bunun için onlar yine küfür dönmüşlerdir denilerek bu küfür yalnızca onlara tahsis edilmiştir. Allah subhanahu ve teala burayı bize bildiriyor ki bu huyla huy edinelim. Yani nasıl diyeyim? Hani, uyanık olun demiyor da akıllı olun. Bir mümin bir delikten iki kere ne yapmaz? Sokulmaz. Düşünün şimdi İblis Adem aleyhisselama yaklaştığında Allah size bu ağaçtan yemenizi neden yasakladı bilir misin sorusunu sordu mu? ordu. Arkadan Allah adına yemin etti mi? Etti. Yani bir insanda gelip Allah adına yemin ederek sizi günaha sevk edebilir. Onun için yanınıza gelirken de küfür ehli, çıkarken de küfür ehli ve sizin konuşmanızı dinler gibi gözükse de hiçbir şey almadan gittiği de olabilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi Onlardan birçoğunu görürsün ki günaha, haksızlığa ve haram yemeğe koşarlar. Haram ve günahları inkar, hakka tecavüz eder ve batıl yolla halkın mallarını yiyerek bu konuda yarışırlar. İşledikleri şey gerçekten ne kötü? Ne kötü amel yapmaktadırlar? Onlar ve onların tecavüzü ne kötü tecavüzdür? Rabb'a kul olanlar ve bilginler onları yalan söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçilmeye çalışmalı değiller miydi? Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü? Rabb'a kul olanlar ve sahipleri onları bu davranıştan meyletmeli değiller miydi? Rabb'a kul olanlar onların arasındaki yetki sahibi olan bilginlerdi. Hahamlar ise Yalnızca bilginlerdir. Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü derken de onlar ne yapmışlar? Birini münkerde gördüklerinde uyarmışlar. Ama ondan sonra ne yapmışlar? Anane ben dedim yapsaydı deyip geri durmuşlar ve Allah da onların kalplerini ters düz etmiş. İşte Ali Selatü vesselam efendimiz kim bir münker görürse eliyle Diliyle, kalbiyle ne yapsın? Düzelsin, ona müdahale etsin demiştir. Burada falan hoca, filan alim, filan bilgin ne diyor? Diyor mu kardeşlerim? Her kim, yani inandım diye, her Müslüman, görmüş olduğu bir münkeri gücü neye yetiyorsa, onunla ne yapacak? Mani olacak. Eğer bunu yapmazsa, onun kalbinde zerre kadar imanın neyi yok eseri olmaz diyor Allah muhafaza. Bu da aynı zamanda kişinin imanın nerede olduğunu nesidir bir göstergesidir. Evet. Burada Rabbimizin aynı zamanda bize de bir uyarısı var. 64, 65 ve 66'da yine ehli kitabın durumundan bahsediliyor. <gülüyor> Sesin net değil. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Böyle dediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın, manet olsun. Hayır, onun iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder. Rabbinden sana indirilen an ki, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracak. Onların aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret saldık. Savaş için ateşi ne zaman körükleseler Allah onu söndürür ve yeryüzünde fesada koşarlar. Allah ise fesatçıları sevmez. Eğer ehli i kitap iman edip de sakınsalardı kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rab'larından indirilmiş olanı dosdoğru tutsalardı, muhakkak ki hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yiyeceklerdi. İşlerinden orta yolu tutan bir ümmet vardır. Onlardan birçoğunun yapmakta oldukları şey ise ne kötüdür. Evet kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala Yahudilerin kıyamet gününe kadar Allah'ın ard arda gelen danet onların üzerine olsun Allah Azze ve Celle'yi cimri olarak vahsettiklerini bildiriyorlar. Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Ayrıca kendilerinin zengin, Allah'ın sakir olduğunu belirttiklerine haber veriyorlar. Allah'a cimrilik sıfatını Allah'ın eli bağlıdır diyerek İzafe ediyorlar. Evet. Allah'ın elinin bağlanmış olduğunu kastediyorlar. Ve cimridir deyip Allah elindekilerini kısar diyorlar. Allah subhanahu ve teala onların bu söylediklerinden yüce ve nezestir. Evet kardeşlerim. İklimeden Katade'den gelen divayette bu ayeti okumuşlar. Elini boynuna bağlı tutma ve onu bütünüyle de açma. Allah'ın hem cimrilikten hem de islaftan men ettiğini yersiz harcamayı engellediğini bildiren bu ayet-i kerimede cimrilik elini boynuna bağlı tutma ifadesiyle belirtilmiş. İşte Yahudilerin kastettikleri de budur. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. İklime der ki bu ayet Yahudi finhas hakkında nadil oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu finhas Allah fakir biz zenginiz demişti de Ebu Bekir el da onu dövmüştü. Alimden 181'de bunu zikretmiştik. Evet. Allah ondan razı olsun. Evet. Şeyh İbni Kays Kays isimli bir Yahudi diyor ki senin Rabbin cimridir harcamaz. Bunun üzerine Allahü Teala baheet kelime indirdi, Allahü Teala onların söylediklerini reddetti ve uydurdukları söz ve iftiraya karşılık onlara şöyle buyurdu: Böyle dediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın, lanet olsun. Ve bu gerçekten oldu çünkü Yahudiler cimrilik kıskançlık, korkaklık ve alçaklık onların ana karakteridir nitekim Allah subhanahu ve teala başka bir ayette yoksa onların mülkten bir pay mı var o zaman insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler yoksa insanların bol nimetinden verdiği kimseleri kıskanıyorlar mı demiştir evet kardeşlerim hayır onun iki eli de açıktır ve biz nasıl dilersek öyle infak eder. Hayır Allah'ın iki daha açıktır. O'nun lutfu geniş, atası boldur. Her şeyin hazinesi O'nun katındadır. Yarattığı her nimet yalnız ve yalnız O'ndandır. Bizim muhtaç olduğumuz her şeyi gecede, gündüzde, seferde, evde her türlü ahvalde yaratan O'dur. İstediğiniz her şeyden size vermiştir. Allah Azze ve Celle'nin nimetini sayacak olsanız bunu sayamazsınız. Doğrusu insan tek zalim çok nankördür diyor. Bu konuda Kur'an'a gittiğimizde gerçekten o kadar çok ayet var ki kardeşlerim saymakla bitmez. Ama siz de okuduğunuzda bunları teker teker görürsünüz. Ve Allah Sübhanahu ve Teala Rabbından sana indirilen andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Diyor. Ey Muhammed! Allah'ın sana verdiği nimet düşmanların yahudiler ve benzerler için bir felakettir. Bu nimetler ise müminler nasıl daha çok sahih amele ve faydalı bilgiye ulaşırsa kafirler de sana ve senin ümmetine haset ettikleri için azgınlıkları Artar diyor. Ve Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala onların aralarına kıyamete kadar sürecek kin ve nefret saldık diyor. Onların kalpleri asla birleşmezdir. Bugün hakikaten yeryüzüne baktığımızda kardeşlerim hepsi darmadağınık. Haşr suresinde gelecek inşallah. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 13 ve 14. ayetlerde Allah subhanahu ve teala diyor ki onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır. Sen diyor onları değerli toplu zannedersin. Halbuki diyor bunlar darmadağınıktır. Onlar sağlam kalelerde sağlam siperlerde olmadan asla sizinle çarpışamazlar diyor. Evet. Rabbimiz böyle diyor ama Rabbimiz'in ayetlerinden bir haber olan bizler, bunları bilmiyoruz tabii. Evet. Ben bir su daha alayım geri inşallah.